Hak helalliği, hak helalliği konusu tamamen kişinin tercihinde olan bir konudur. Ee, hak sahibi olan kimseleri şöylece korkutuyorlar. Eğer sen bu kişiye hakkını helal etmezsen, öbür dünyada işte mahkemede çok beklersin, helalleşene kadar bekleyeceksiniz, şu kadar bekleyeceksiniz, en iyisi sen buna hakkını helal et, işte hakkını helal edersen, Sevaba girersin falan. Şimdi bir takım haklar var ki bunlar helal edilebilir. Ama bir takım haklar var ki bunları kişinin vicdanı kabul etmiyor. Yani bunları helal etmeyi kabul etmiyor. Şimdi maalesef yani son müessif olay üzerinden giderek cevaplayalım. Buyurun hocam. Ee, Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin hocam. Şimdi biliyorsunuz İzmir'de bir terör olayı oldu. Ve bu terör, terör olayında kahraman bir polisimiz kendisini feda ederek bu iki için, arkadaşları için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Cenneti seçti, şehadeti seçti. Öle, öleceğini belki de bile bile çatışmanın içerisine girdi, şehit oldu. Allah Şimdi teröristlerden birisi sağ olsaydı, birisi gelip bu teröriste deseydi ki e, yani bu kimsenin e, şeyine ya, yaralansaydı bu kimse. E, yani şehit olmasaydı da yaralansaydı, e, efendim e, yatalak olsaydı, böyle 20 sene 30 sene bu yatalak vaziyette kalsaydı. Birisi de gelseydi ona deseydi ki ya sen şu terörüse hakkını helal et. Eğer bu terörüse hakkını helal etmezsen öbür dünyada sıkıntı çekersin. Böyle bir hak hukuk meselesi olabilir mi? Yani kabul edilebilecek, affedilebilecek bir hak hukuk meselesi olur. Kabul edilemeyecek bir hak -hukuk, hak hukuk meselesi olur. Diyelim ki bir insan namus meselesinden dolayı başına bir sıkıntı gelmiştir. Şimdi kadına denilebilir mi ki sen sana efendim tecavüzde bulunan seni taciz eden kimseye hakkını helal et. Eğer hakkını helal etmezsen öbür dünyada mahkemede beklersin. Böyle bir şekilde bu, kabul hak hukuk bir şey. meselesi olamaz. Dolayısıyla hakkı olan kimseler rahat olsunlar. Öbür dünyada Cenab-ı Hak seriul hesaptır. Ne demektir? Hesabı çok çabuk görendir. Ha, bazı insanlar çok bekletebilir ama öyle Allah için hesap görmek çok kolaydır. Allah seri'un hesaptır. Dolayısıyla bir saniyede bir dakikada bizim saniye dediğimiz şeyden daha önce onun hesabını kitabını görür. Hak sahibinde orada bekletmez. Böyle insanları kabullemedikleri şeylere zorlamanın bir anlamı yoktur.